1578 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in çok günah işlemiş olan birisine istifar duasını öğretmeleri. Evet, bir kişi Hz. Peygamber'e gelerek, günahlarımın çokluğundan dolayı vay başıma geleceklere, işlediğim günahların çokluğundan vay başıma geleceklere dedi ve bu sözlerini 2-3 kere tekrarladı. Hazreti Peygamber de ona şöyle dediler: Şu kelimeleri söyle: Elahüm ve mafiratu min zunu bi ve Erca ercaindi min ameli. Ey Allahım, senin bağışlaman